Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Sanat ve Sanatçılar programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz biliyorsunuz hatırlatmakta yarar var. Bu programımız edebiyattan sanata, operadan, dansa, tiyatrodan sinemaya uzanan bir program. Bu haftaki konuğumuz e, Nuri, e, Sayın Nuri Kaya. E, hoş geldin Nuri. Hoş bulduk. Şimdi Nuri Kaya e, ilk önce şunu e, dinleyicilerimize hemen aktaralım. E, konuyu geliştirelim. Kör fotoğrafçılar projesini yürütüyorsun uzun zamandır ve çok büyük bir hizmetlerde bulundun. Bundan bize söz eder misin en başta? Ee, ben e, kavramsal sanatla uğraşan birisiyim. E, görmek kavramı daima benim ilgimi çekmişti. Çocukluğumdan belli. Ee, görmenin görmemenin nasıl bir şey olduğunu, görmenin anlamı üzerine e, düşünürken e, bu beni Kör Fotoğraflar Projesi'ne götürdü. E, bu projenin çıkış noktası fotoğraf. E, doğuştan %100 görme engelli, 100 tane e, kişi, İstanbul'da yaşayan kişi, Polaroid fotoğraf makineleri İstanbul'u fotoğraflıyorlar. Ee, neden Polaroid, e, neden doğuştan görme engelli? Ben e, herhangi bir gökyüzü rengi, işte e, çevre bilgisi olmayan, görüntüden gelen böyle bilgisi olmayan insanların çevre algısını merak ediyordum. Bu algıyı e, kendi doğalarına en e, yabancı madde, malzemeyle, fotoğraf makinesiyle e, bize sunması beklentisi içindeydim. Niye Polaroid, onu da altına çizeyim. Çünkü e, gören ve görmeyenin eşit olduğu bir makine, görmenin dışında bir tek düğmesi var... E, gören de görmeyen de tek o düğmeye basıyor. Dolayısıyla polerit fotoğraf makinesiyle e, görme engelli arkadaştan 10 tane fotoğraf çekmesini istedik. E, İstanbul algısı üzerine. Bir de ses kayıt cihazı veriyoruz. Ses kayıt cihazına da çektiği fotoğrafla ilgili kayıtları alıyor. Niye çektiğine ilişkin. Evet. E, bir sonraki aşamada bu çekilen fotoğrafları e, seçkin 200 yazar. E, her bir bir fotoğrafı seçtikten sonra ses kaydını da dinleyerek metinler yazıyor o fotoğraflar hakkında. Bu metinler fotoğrafın betimlemesi olabileceği gibi ses kaydını dinleyerek de buradan hareketle apayrı bir yere bizi götürebilir. Bu da yazarın e, yazım diliyle alakalı, bulunduğu yerle alakalı bir durum. Yazarların özellikle bu projenin içindeki yeri e, bir görme engelli arasından fotoğraf çekene kadar onun zihninde var. Ama çektikten sonra Ülke Ayvaz'a gösterse başka kelimeler kullanacak. Nurikay'a gösterse başka kelimeler kullanacak tabii, anlatmak için. Tabii. Dolayısıyla yazarın eliyle madem bir objektif olmak söz konusu değil. Bu fotoğrafları yazarın eliyle yazarın diliyle görme engelli bir artı değer olarak geri döndürebilmek. Çıkış noktası budur. Dilerseniz sergi mekanı hakkında da bilgi vereyim. Tabii. Biz bunu 2010 için planlamıştık ama yeri gelirse değiniriz o ayrıca. Fikir şuydu. Bu kente yapılacak birçok sergi e, olacak İstanbul'la ilgili. Görme engellerini İstanbul'u bir sergilemek istedik. O yüzden İstanbul'a bakıyorum gözlerim kapalı adlı bir sergi mekanında bir sergide e, karanlık bir ortamda. Polerit fotoğrafı görüyorsunuz hemen yanında ışıl ışıl altın aydınlatılmış kabahatıları olan noktacıklar görüyorsunuz. Evet. Bu noktacıklar yazarın metnidir. E, o fotoğraf hakkında yazdığı metindir. Ve siz sergi mekanında fotoğrafı görürken e, bu noktacıkları dokunan görme engellerinin de metni okuduğunu görüyorsunuz. Ve kaçınılmaz olarak mahrum kaldığınız şeyden evet. bu kez siz mahrumsunuz çünkü her iki tarafta bir şeyden mahrum ama engelsiz olanın bu mahrumiyetini giderme şansı var. Oradaki görme engeleden e, yüksek sesle okur musunuz diye yardım sesi. Ee, belki de bir görme engelli hayatın ilk kez kamusal mekanda yardım talebiyle karşı karşıya kalacak ve büyük bir keyifle de ya, okuyacaktır. Çok heyecan verici bir şey gerçekten heyecan verici. Çok da iyi düşünülmüş. Çok da iyi düşünülmüş. Ben bunun çizgilerini görmüştüm. Yani tasarımlarını da görmüştüm senin ofiste. Çok ilginç. Şimdi e, bir de e, bir kitap okuma projesi var. Yine e, körler için yap, yaptığınız. E, orada e, ben de bir en son çıkan hikaye kitabım. Yatalak Kraliçeyi okumuştum. Kitabın bütününü okunuyor. Yazarın kendisi ya da herhangi bir sanatçı, önerdiği bir sanatçı okuyor. Bundan da biraz söz edelim mi? Elbette. Şimdi projenin çıkış noktası fotoğraf ama fotoğrafın dışında e, senin de belirttiğin gibi başka birçok sahası, alt başlığı var. Onlardan çok önemli bir tanesi yazarların kitapları. Projeye katılan yazarlar, 200 tane yazarımız var. Ee, her birine 3-4 saatlik sunumdan sonra e, efendim projeye katılıyorlar. O da işin bir prosesinin bir parçası. Yazarlardan birer kitaplarını seçmelerini istedik. Bir kör kitaplık oluşturmak için. Ee, kendi önerdikleri kitapları proje adına imzalattık ve sonra e, gerek bizim Galata'da kurduğumuz Seskaya stüdyomuzda ki e, 24 saat açık bir stüdyodur. Gerekse Türkiye'nin değişik yerlerindeki stüdyolarda ee, yazarın pozisyonuna göre bu kitapları e, okuttuk. Yazarın kendisinin okumasını tercih ettik. Eğer zaman ya da diksiyon açısından bir sıkıntı yoksa. Ee, çünkü bu projede hedeflediğimiz bir şey de e, görme engelleri yazarların seslerine ulaştırmak. Ülke Ayvaz'ın sesi benim için çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü ben görüntüsüyle Ülkü Ayvaz'ı tanımlıyorum. Ee, Ülkü Ayvaz'ın sesini sokakta bir yerde duysam e, hemen dönüp Aa, bu Ülkü Bey diye düşünmeyeceğim belki. Ama bir görme engeller bu böyle değil. İnsanları tanımlamak için sesler Ses çok önemli. Sesin kalın çıkması, ince çıkması, e, o kişiyi tanımlamak da görsel olarak zihninde oluşturmak e, içinde çok önemli. ...bir küçük, iki küçük anekdot aktarmak isterim. Te Ankara'da Milli Kütüphane'de bir e, toplantı vardı. O toplantıda bir hanım konuşmacı bir anekdottan bahsetti bize. E, bir yaz günü Kızılay'dayız, trafik lambalarındayız. E, hanım, görme engelli bir kişinin ışıklarda beklediğini fark ediyor. Karşıya geçmek için. E, karşıya geçeceksiniz, koluma girip e, girebilirsiniz ve beraber geçebiliriz diyor. Bey gerçekten e, hanımın koluna giriyor ve karşıya geçiyorlar. Karşıya geçtikten sonra dönüyor o bey. Teşekkür ederim Cihan hanım diyor. Ben ismi şu an yanlış hatırlıyorum. E, doğrusunu söylemeyeceğim ama teşekkür ederim Cihan hanım diyor. Çünkü Cihan hanımı o ufacık bir konuşmanın içinde e, sesinden tanıyor. Çünkü Cihan hanım bir gönüllü kitap okuru ve e, onun kitaplarını dinlediği için e, o ufacık bir konuşmada bile Kızıl Ay'da gündüz yeah, vakti yeah. Başka bir e, canlanıyor. Yine aynı aynı anladı başka bir şey. Biz İsviçre'de Dünya Körler Birliği'nin genel kuruluna gitmiştik. Orada sevgili Bülent Kerleyici, Gözler Genel Başkanı, o da bizimle birlikteydi. Ee, çok pes bir sesi vardır. Ee, sonra bizi Afrika'ya davet ettiler es İsviçre'den sonra. Afrika Köyler Bilim Genel Kurulu'na gittiğimizde orada Afrikalı delegelerden birçoğu çoğu Bülent'e sordu. Nerede o kocaman adam dediler. Yeah, yeah. Ee, ses sonundan siz nereden biliyorsunuz kocaman olduğunu? Öyle bir ses sonu var ki küçük bir adamdan o ses sonu çıkması yeah, mümkün yeah. değil. Ne kadar ilginç ya. Dolayısıyla burada önemli olan şey yazarların kitaplarını okuturken aynı zamanda sesleriyle de ulaştırmaya çalışıyoruz görme engelleri. Eğer ee, yazarın zamanı ya da diksiyon e, bir sıkıntı olursa o zaman dublaj sanatçılarına e, ve gönüllerimize tamamen gönüllü olarak insanlar geliyorlar bir kitabı okuyorlar. Kitabın okuması ne demek? Dilerseniz onu da altını çizeyim. Ee, basılan herhangi bir kitabı, herhangi bir kurumun izni olmaksızın yazarına ya da yayın izin almaksızın okuma hakkı vardır. Görme engelleri yönelik olarak. Evet. Başına bir anons koyarız. Resmi bir telifatları kanunla ilgili bir anons. Bu sadece görme engellerinin yararlandığı bir hizmettir. ve e, Bu şekilde kitaplar başından sonuna okunur. Bu kitap okumaları ne demek? E, biz Bir kitap basılırsa Ülke Ayvaz'ın Yatalak Kraliçesi bir kez okundu. Yazarı tarafından okundu çok iyi bir şekilde. Bir daha başka hiç kimse o, o kitabı okumayacaktır görme engelleri için. Çünkü prensip okunan bir kitabın bir daha okunmaması. Evet. E, bu konuda bir şeyin altını çizmek isterim. Birçok gönüllü var e, kitap okumak isteyen, e, değişik kurumlara başvuran. E, çok saygıdeğer bir tavır bu. Ama bir şeyin önüne altını çizmek lazım. E, i̇yi bir okur değilseniz kitap okumamanız lazım. E, kitap okumak yerine kitabın montajında çalışabilirsiniz. Başka kısımlarına destek verebilirsiniz. Ama eğer iyi bir okur değilseniz, Ülke Ayvaz'ın kitabını örneğin bir iyi olmayan bir okur okuyacak olsaydı... Ee, ...ve biz de onu kırmadan, kırmamak için kitabı kaydetmiş olsaydık... ...Ülke Ayvaz'ın kitabını çöpe atmış olacaktık. Bu ne demek? O kitap okunduğu için bir kere bir daha başka hiç kimse okumayacaktı. İki, bir görme engelli açısından ise o kitabı dinlerken... ...kötü bir okumada kitabı bırakmasına yol açacaktı. Yani pratik olarak evet. Ülke Ayvaz'ın kitabı çöpe atılmış olacaktı. O yüzden gönüllü kitap okurları... Değişi kurumlarda... E, ...destek veriyorlar bizlere. İyi okurlar, kitap okumalı... ...iyi okur olmayanlar, diksiyon açısından... ...sıkıntısı olan arkadaşların... ...başka aşamalarında birçok destek... ...desteğe ihtiyacımız var. Buralarda destek verebilirler. E, son bir not bununla ilgili... ...söylemek istedim. Bu kitap okumaları... ...geleceğe bırakılıyor. Sadece bugün değil. 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl sonra da... Evet, ...insanlar evet. bu ses kayıtlarından... ...bu kitapları dinliyor olacaklar. Evet. Ee, bu... Körler için yaratılmış alfabe, birey alfabesi, bireyin doğum yıl dönümü mü, evet, ölüm şimdi, yıl dönümü e, Bu yıl Louis Braille'in 200. doğum yılı. E, Asıl olan bir görme engellinin e, kitabı okuması olmalı. Fakat e, Türkiye'de çok az insan Braille biliyor. Dilerseniz Braille'in ne olduğundan kısaca bahsedelim. Altı tane nokta, altı noktanın kendi içindeki kombinasyonu üçerli üç iki sıra halinde kendi içindeki kombinasyonuyla e, harfler oluşuyor. Kısaltmalar oluşuyor. Bizim o e, işte alfabedeki o kadar harfiye karşın sadece altı noktayla e, görme engeller e, hemen her şeyi yazıyorlar ve hemen her şeyi okuyorlar ve parmaklarıyla okuyorlar. Yapılan şey şu. Düz bir kağıdı düşünün. Boş beyaz bir kağıt. Bu beyaz kağıdın üzerine bir çiviyle e, özel bir çiviyle ya da daktiloyla ya da e, çinko e, şey kalıplarla ee, ...kabartılar basılıyor. Bu kabartılarla görme engelliler okuyabiliyorlar. Türkiye'de e, görme engellilerin sayısı çok az, Braille bilen. Dünyada biraz daha fazla, Amerika'da biraz daha fazla. Bu alfabeyi bulan Louis Braille Fransız'dır. Ee, bu yıl 200. doğum yılı kutlanıyor. Ee, asıl olan kitap dinlemek değil, asıl olan kitap okumak olmalı. Tabii. Fakat e, ne yazık e, bu konuda dediğim gibi çok az, eğitim çok az... Ee, ...ve yayın çok az. Şimdi dün Ankara'dan geldim... Ee, ...çünkü Milliyetimin basım evindeydim... Ee, ...Türkiye'deki bu konudaki tek matbaa... ...Milliyetim Bakanlığı'nın basım evidir... Ee, ...bu basım evinde... ...üniversiteye kadar... ...ilk ve orta, öğretim, ilk, ilk ve orta öğretimdeki... ...öğrencilerin... E, ...tüm ders kitapları ücretsiz olarak basılır... ...ve gönderilir... ...ama ne yazık... ...bunun dışında başka hiçbir e, matbaa yok... Ee, ...bir çocuk düşünün... Ee, Beş yaşında, geçen hafta e, Parıltı'nın merkezinde Mecidiyeköy'de bir çekim yaptık. Beş yaşındaki çocuğuna kabartma yazı öğretmek için bir hanım e, önce okuma yazma öğreniyor. Evet. Önce okuma yazma bilmiyor. Öküme, okuma yazma öğreniyor. Ve sonra Braille okuma yazmayı öğreniyor. Ve çocuğuna Braille öğretmeye başlıyor. E, aileler şimdi e, günümüzde en azından e, büyük şehirlerdeki aileler çok durumun farkında. Eğer Braille bilmiyorsanız okuma bilmiyorsunuz. Yeah. Braille bilmiyorsanız hayatınızın hiçbir devresinde e, yazılı bir metinden konuşamazsınız. Tabii. İş dünyasında tutanamazsınız. Dolayısıyla Braille e, son derece önemli bir konudur. Biz de bu Louis Braille'in Braille 200. doğum yılı anısına. 30 Ekim günü Fransız Kültür Merkezi'nde saat e, 19'da bir toplantı organize ettik. Bu toplantıda e, görme engelli çocukların milliyetim sistemi içinde Braille eğitimi konusunda kısa bir film gösterimiz olacak. Onu şu an hazırlıyoruz. Hemen ardından e, PEN Başkanı e, Sayın İnce Aral, evet. e, hemen ardından Sayın e, Oruç Arova, e, hemen ardından İbrahim Yıldırım ve e, Hale Bacakoğlu. ...konuşuyor olacaklar. Türk ve Dünya Edebiyatı'nın... ...körlüğün, körlük kavramının... ...ve Milliyetim Sistemi'nin Bray'le bakışının... ...ele alınacağı bu toplantıda... ...kamuoyunu biraz hareketlendirmeye... ...çalışıyoruz. Çünkü yayıncılar... ...her yıl binlerce kitap basıyor... En azından bir tane kitabı, her yıl bir yayınevi bir tane kitabı bastığı bir kitabı Braille baskısını yapabilir. Çünkü ya, gö, görme engellilerin günümüz yazarlarının kitaplarının Braille, Braille versiyonlarına ulaşma şansları yok. Hiçbir şekilde yok. İşte bu to toplantının sonucu e, buraya bir e, ivme kazandırabilir zannediyorum. Bu arzusun, bunun arzusundayız. Yani e, bir, bir küçük nota aktarmak isterim. E, Şimdi görme engellilere, genelde engellilere yapılan hizmetlerin hemen hepsi ücretsizdir. Öyle de olmasında fayda var. Ama zaman zaman da çok cüz'lü rakamlarla da olsa bazı şeyleri fiyatlandırmanın iyi olacağını düşünüyorum. Acaba bir yayın evi çıksa e, her yıl bu kitaplar, kitaplardan bir kitabı e, bastığında çok cüzi bir rakama da olsa bedava e, basıp vermesinden bahsetmiyorum. Çünkü bedava yapılan bir şey e, değeri çok olmuyor. E, bu arada bizim projemiz de tüm unsurları ücretsizdir. Ama çok cüzi bir rakama evet. e, bu kitaplar bası satılabilse görme engellere yönelik olarak hem e, görme engelli para vererek bir şey almış olacak. Çünkü toplumda da ...o anlamda da bir e, sorun var. E, dilerseniz... ...buna bir parantez tabii, açın. Tabii, tabii. E, örneğin otobüslere engelliler... ...ücretsiz biniyorlar. E, bu elbette ki... E, ...bir pozitif ayrımcılık ve gerekli bir şey. Ama acaba... E, bir, e, en, e, ...görme engelli üzerinde konuşuyorum... ...genelde adapte edebilirsiniz. Hı hı. E, ona e, şu an ne kadar bilmiyorum... ...bir elli mi e, otobüs evet, bileti. De. Evet, bir evet. değil de e, diyelim ki... 10 kuruşa görme engelliye akbini 10 kuruşa e, siz kontrol doldurursanız yükleseniz dur, dur. ve onun kontrolünün de sesi farklı bir tonda çıksa evet. çünkü başka bir insanın kullanmaması için. Böylece on kuruş bile olsa görme engelli para ödeyerek otobüse bilecek. Bu ne demek biliyor musunuz? Otobüsteki muavinin, otobüsteki şoförün otobüsteki insanların bakışının artık bir başka türlü batmasına yol çok doğru, olacak. Çok doğru. Yani e, engellilik olunca e, bir pozitif ayrımcılık içinde davranalım ama çok cüzi de olsa e, bir ödeme yaptırtalım. Hem kendisi bir para ödemeye alışsın hem aynı zamanda çevrenin de e, başka tür bakışı oluyor. Bunun önüne geçebilelim. Evet. Çok ilginç. Evet. Bir, güzel düşünülmüş bir şey. Bence çok da doğru. Çok da doğru. Bu işte Asıl eşitlik burada yatıyor zannediyorum. Şimdi oradan siz konuşurken benim aklıma şey, radyo oyunları geldi. Eczacılara da biz eczacı anlarından radyo oyunları yapıyoruz. Ben de radyo oyunları yazarak edebiyata başladım. Ne demek radyo oyunu? İşte görmeyen bir sene. Bir bireye seslenen bir tür. Fakat her zaman şunu düşünmüşümdür. Bu açıdan şimdi anlatacağım açıdan körlük bir üstünlük. Çünkü radyo tiyatrosunu dinlerken onu tuğlalarını insan sesi, müzik ve efekt dinlerken beş duyuyu birden çalıştırıyor. Oysa biz günümüzde görselliğe o kadar fazla yüklendik ki Et, televizyondan tutun, uydu yayınlardan tutun, billboardlardan, afişlerden, neonlardan, aklınıza ne gelirse adeta dört duyu görme duyusunun içinde eridi. Ve biz dört duyuyu kaybetmekte yüz yüzeyiz. Belki de birçoğunu kaybettik. Yani bir dokunma duyusu ne alemdedir, bir işitme, koku alma duyumuz ne alemdedir bunun farkında biz, onu da bilmiyorum doğrusu. Şimdi bunu söylerken programa geçmek için bir geçiş yaptım. Ee, kör e, fotoğrafçılar projesinin içerisinde bir de etkinlik yaptık. Radyo tiyatrosu yaptık. Canlı radyo tiyatrosu yaptık. Bunu e, pek çok görme engelli arkadaşımız çok ilgiyle izledi. Ardından da onlara söz verdik. Yani nasıl mutlu olduklarını anlattılar. Heyecanlandıklarını anlattılar. Bu e, radyo oyunu, canlı radyo programımızın ilkiydi. Orada e, Nursubaşı, Işık Yenersu ben ülke Ayvaz ve Gökay Erol, Ayten Undurgoğlu seslendirdiler, değil mi? Ekip de çok, hakikaten değerli bir ekipti ve olağanüstü bir ilgi değerledi. Bunları devam ettireceğiz herhalde, değil mi? İnşallah. Ulukaya. Çok arzu bu arzudayız. Aslında bizim merkezimizde her ayın ortasında bu radyo tiyatrosunu yapabilsek arkadaşlar çok sık soruyorlar çünkü radyo görmeleri demek radyo Tabii. tiyatrosu. Benim için de öyle. Ben babam e, e, taksiciydi ve e, çocukluğumdan hatırlarım erken saatinde kalkıp havaalanına giderdi ve babamı yolcu ederken e, sabahleyin e, radyo açılırdı ve radyoda radyo oyunları olurdu. Yeah. Küçük radyo skeçleri olurdu ve ufacık ben o Fatih'te e, bir sürü başka yerlere giderdim bu oyunlarla. Yeah. Yani yeah. aslında bu projede kör fotoğraf projesi de radyoyla radyo dinlemekle televizyon izlemenin arasındaki farkının peşinde. Tabii. Çünkü görmek e, sizi şey yapıyor, körleştiriyor aslında. Yani diğer duyu organlarınız ...körleştiriyor. Ve e, bizim toplum olarak... E, ...görme engellilere bakarken... ...şaşkınlık içinde oluyoruz. Bunu nasıl beceriyor, nasıl yapıyor diye. Halbuki kendimize şaşmamız lazım. Yani bizim kör olduğumuz diğer duyu organlarımız... toplumun kullanıldığı anlamda tırnak içinde söylüyorum evet, kör olmak. Evet. Ee, görme engellerin çevreyi algıladıkları, yaşama tutundukları şeyler. Diğer duyu organları. Bir de yanlış bir algı var. Sanki bu diğer duyu organları görme engellerde daha çok gelişiyormuş diye. Halbuki böyle bir bilimsel kanıtı yok. Sadece biz bunları dinlemiyoruz Duymuyoruz koklamıyoruz Çünkü üzerimize gelen e, arabayı Görüntüsünden görüyor, Sesin, sesinden Çıkarttığı tozdan vesaireden değil Bravo. Dolayısıyla bu proje Her iki anlamda da e, hem görme Engelleri yeni görme biçimleri görmek eğer Bilmekse bunun e, Değişik yolları var bunu sağlamaya çalışıyoruz Ama aynı zamanda topluma da e, Körleşsizlikleri diğer duyu organlarını Dinlemesi için e, Bir takım şeyler etkinlikler yapıyoruz Evet Şimdi bir ara verip bu yaptığımız Kör Fotoğrafçılar Projesi içerisinde yaptığımız radyo oyunundan bu Behçet Necati Gelin Yıldızlara Bakmak adlı oyunundan kısa bir bölüm dinleyelim. Bu işi hemen bu gece bitirmem lazım. Gidecek başka yerler çıkabilir bakarsın. Ne kadar da uzakmış. Kızıçın! Hı daha hızlı! E uzak hem de yolculuğu değil ki. Gelin hastalığı. Ne yapacaksınız hastalığı? Duymadın mı? Sizi içeri alamam. Çok geç. Kasathaneyi gezmek istiyorsanız gündüz gelin. Aslında öğretmenleriyle koptuğa gelen öğrencileri açık burası. Sayın ki ben de bir öğrenciyim. Öğrenmek istiyorum, öğrenmek zorundayım. Fakat, fakat başka zaman vaktim yok. Geri çevirmeyin beni. Yıldızları hemen şimdi görmek istiyorum. Yıldızlar rasathaneden görülmez. Ben en iyi buradan görüldük sanıyordum. Öğrenmeye geldim acaba. Gecenin bu saatinde artık hiçbir şey öğrenemezsiniz. Öğrenmenin saati mi var? Var ya. Her şeyin bir öğrenme zamanı var. Bu e, 2010'a gelelim Nurikay'a. Bu 2010 İstanbul Kültür Başkenti programı içinde e, epey bir etkinlik sunmuştun. Ne oldu bunlar? Ee, şimdi e, biz e, iki Kör Fotoğrafçı Projesi 2003 yılından beri yürüyen bir proje. Çok büyük maddi imkanlar e, kendi imkansızlıklarım içinde sağladım. E, aslında bizim projemizin sponsoru Gönüllüler. E, yüzlerce gönüllü siz de bunun içindesiniz. E, projenin değişik kademelerinde farklı katkılarda da sağladılar. E, ben e, büyük bir saflık içinde bu projenin 2010 ajansına e, verilerek hayata geçebileceğini, finansal desteğin sağlanabileceğini düşündüm. Çünkü bu şehirdeki görme engellerinin İstanbul algısının, e, görme biçimleri üzerine yapılacak bir işin, dünyada 126 ülkedeki körlerin... Takip ettiği yüzleği toplantılar yaptık bu insanlarla. Dünyanın takip ettiği bir işin elbette ki 2010 ajansınca değerlendirileceğini düşündük. Ee, öncelikle proje yazımı için bir projemi yazdım ve götürdüm. Ee, dediler böyle proje yazılmaz bizim istediğimiz formatta olmak zorunda. Ben de şunu söyledim ben sanatçıyım proje yazmayı bilmiyorum. Diğer Avrupa Kültür Başkentleri'nde bu konuda yazılım desteği veriliyordu. Bana yazılım desteği verin. ...kendi ekibinizin içinde. Öyle ya... ...bir kişiye bir maaş verilip... ...hemen tüm eser sahiplerine destek verilebilirdi. Diğer Avrupa Kültür Başkentleri böyle yapmıştı. Evet. Hayır dediler, bizim böyle bir sistemimiz yok. O zaman dediler, paralı bunu yazdığının... Ee, ...hatta yine ajanstaki insanların yönlendirmesiyle... ...ajansta insanların proje yazdığını... ...paralı olarak... Is istenirse bana da yazabilecekleri söylendi. Ve ben Galacenova ve Körf Otaşlar... ...ki Galacenova, Orta Çağ Galatası üzerine... ...çok daha büyük bir projedir. Her iki proje için... Oradan bir e, elemanla anlaştım. Toplam beş milyara iki buçuk milyar e, kör fotoğrafçılar. iki buçuk da Galacenova için toplam beş milyara anlaştım. Sonra çocuk projenin büyüklüğünü gerekçe göstererek e, iki buçuk daha zam yaptı. Yedi buçuk milyara bir kere ayak bastık parası gibi ben para verdim 2010 Ajansı'na projeyi hazırmak için. Projemi teslim ettim iki Eylül tarihinde. Onlarca kez toplantıya çağrıldık. Projeyi küçülttüler, bir sürü şey yaptılar ve on ayın başlangıcında projenin tamamının onayı çıktı. %70 yetmiş destek kurulunu çıktı. Sonra e, yürütme kuruluna toplantıya sunacaklardı ve bizi toplantıya çağırdılar. O kadar projeye sahip çıktılar ki dediler buna billboard tanıtımı koymamışsınız onu da ekleyin. Ve dediler yine ajansla artist komite direktörünün söylediği şeydir. Bu kadar ajansla iddialı projeler yok. Çünkü siz sahada zaten üretim yaparak geliyorsunuz. Ve son derece yaratıcı projeler. Bize söyledikleri şey şuydu. Bu ajanstaki toplantıda on kişilik ajans kadrosu vardı bu toplantı. Siz nur ve yatırım yapın. Mekanınızı tutun. Biliyoruz bu işler zaman alır. Evet. Ee, ama fatura almayın. Faturayı bir Ocak tarihinden itibaren kestirin. Faturayı. Çünkü Ocak başından itibaren ödeme yapılacak. Ee, biz... Tamam dedik mekan tuttuk Galata'da bir merkezi bir yerde ses kayı stüdyosu kurduk 24 saat açık bir stüdyodur burası her ay sonu kitap söyleşileri yapmaya başladık binlerce insan Galata'daki merkezimize gelmeye başladı tamamen ücretsiz etkinlikler sonra ajans önce tamamına destek verdiği proje için bizi tekrar toplantıya çağırdı bu toplantıda e, ilgili direktörler her biri projenin bir kısmına itiraz ediyor kimi kitap okumaları olmasın diyor kimi e, efendim e, müzecilik var bizde. ...müzecilik çalışmaları olmasın diyor... ...kimi efendim e, filmler var, belgesel filmler... ...bunlar olmasın diyor... E, ...eğer diler ki bunları kaldırırsanız... ...bu proje artistik komiteden geçer... ...ben itiraz ettim, hayır bu proje artistik komiteden geçti... ...bunun üzerine tutanak geldi... Evet. ...tutanakta Gürhan Bey tutanaktaki imzasını gördü... ...özür dilerim de hatlısınız. ...bu proje artistik komiteden zaten geçmiş... Ondan sonra biz yürütme kurulu kararını beklerken işler bir anda tersine döndü ve döndüler bize biz sadece bu projenin sergi ve kataloğunu istiyoruz başka hiçbir şey istemiyoruz dediler. Eğer bunları yaparsanız proje geçer dediler. Artık yapacak bir şeyim yoktu, bir, büyük bir yatırımı yapmıştım, bir mekana girmiştim, insanların beklentileri vardı. E ben de sadece sergi ve katalog olarak projeyi küçülttüm, sesli kitabı falan çıkarttım ee, ve ajansa sunduk ve 31 Mart tarihi yürüme kurulu kararıyla 166 bin lira bize ödeme çıktı. Bütçe komisyonuna havale ettiler, bütçe komisyonuna evrak tanzim edecek. Bu evrak tanzim edecek bütçe komisyonunun toplantısına gittik, ee, önce bize bir projeyi anlatın dediler. Ben 7 dakika bir projenin filmi var. Bunu gösterdim. Atilla şey ataman Onar Bey, yürüme kurulu üyesi birçok komisyonda düşündükçe hala geriliyorum. Filmi izledikten sonra şunu söyledi. Şimdi dedi bu dedi Gültekin çizginin yaptığı gibi bir sergi mi olacak dedi. Şaşkınlıkla beyefendi Gültekin çizgen kör değil ki dedim. Aa dedi körler sergi mi açacak? Bakın dedim. ...bu kadar bir film bir film izlediniz. Yeah. Elinizde bir kitap var projenin tanıtan yeah, yeah. Ve bu projenin ismi Kör Fotoğraflar Projesi. Durdu durdu siz dedi Allah razı olsun dedi. Biz devlet olarak bunu yapamıyoruz. Bunları siz yapıyorsunuz şahıs olarak dedi. Allah sizden razı olsun dedi. Ben ki körlük meselesini din eksenli açıklamaktan yaklaşmaktan uzaklaşmaya çalışan bir kişinin önüne... ...Allah razı olsun biz devlet olarak siz yapamıyoruz. Siz yapıyorsunuz dedi. Ee, bunun üzerine e, siz dedi yapın, biz size dedi serginize dedi kokteyl yapalım dedi, sizin basacağınız kataloglardan alalım, 100 tane parasını ödeyelim, katalogları iade edelim dedi. Artık sözün bittiği yerdeydik ve döndüm. Ataman Bey'im sizin ne söylediğinizi farkında mısın? Siz diyorsunuz ki, git yiyecek al, siz git e, aldınız yiyeceği bir mutfak bul, mutfakta pişir, müşteriyi bul, yeah. restoranı bul. ...tam servis ederken bizi çağır... ...biz size peçete verelim... ...2010 Ajansı bana peçete vermeye... ...yazık yani yazık yani... ...ve toplantıdan çıktık... ...sonra ilginç gelişmeler oldu... Ee, ...bir takım belgeler edinmeye başladım... ...bize orada Edebiyat Direktörü olarak atanan şahıs... ...Kültür Bakanlığı'ndan iki yıl ihale yasaklıdır... ...eşinin üzerine olan e, yayın şirketi var... ...ve iki yıl Kültür Bakanlığı'ndan ihale yasaklıdır... ...o kişi oraya Edebiyat Direktörü olarak atandı... ...ve bize ilk iş olarak... ...projeyi biz Ajansa verdikten aylar sonra... Ee, Nur Bey, biz kitap projesi yapacağız, sesli kitap projesi yapacağız, beraber yapalım dedi. Biz nazik bir şekilde bizim projenin görme engellerine yönelik olduğunu ve ticari bir formatın olmadığını söyledik ve reddettik. İşte bizim projenin ert, e, bu Allah razı olsun sürecin bitmesindeki en önemli sebep de budur. Çünkü e, şey, e, bu bizim projemiz dediği projenin evrakları benim elime geçti 500 tane kitap ajansla okutuluyor ticari bir firma bunu yapıyor biz reddettirilmişsin başka bir firma bunu verdi 500 kitabı toplam yaklaşık 4 milyon 900 küsür yani 5 trilyon liraya Ajans 500 kitabı okutuyor ve bunu ilk ya. orta lise öğrencilerine dinleterek efendim e, okuma zevkleri e, gelişecekmiş. Türkçe'yi iyi konuşacaklarmış ve ajans da bu bütçenin yüzde yetmişini yaklaşık üç milyon dört yüz bin e, lirasını yani üç buçuk trilyonunu yaklaşık ajans ödüyor. Dolayısıyla bu bir haksızlık. Ya. Bence Do yaralı da değiliz. Yani ses, çok, çok, ses zararlı, çok zararlı, çok zararlı. Dinleyen kitap okumaktan soğur kolayı var çünkü. Yani görmeyin ki olmayan bir kişiye kitap dinletmeye çalışmak kadar yanlış pedagojik olarak yanlış. yanlış bir düşünce olamaz. Bence de yanlış, bence de yanlış. Dolayısıyla şey bu biz bu noktada proje yürümedi. Hayır duasını aldık ve bizi duvarın dibine ajans getirdi ve bıraktı. Ben çok şey biliyorum. Ajansın nereleri nasıl rakamlar verdiklerini biliyorum. Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye bu ajansı hak etmiyor. İnsanlar bu bu ajansı hak etmiyor. Ee, ...insanlar şunu bilsinler... ...bu ajansın kullandığı para Avrupa'dan gelen para değil... ...insanların ödediği benzine... ...ödediği paranın içinden kesilen ciddi vergiler var... Evet, evet. ...bu vergilerden geliyorlar... <gülüyor> ...dolayısıyla 2010 Avrupa Kültür Başkenti... ...etkinlikle büyük bir yalan... ...büyük bir samimiyetsizlik... Ee, ...eğer e, bu konuda e, yapmış olduğum... ...bir protesto da vardır... ...Şekip Agdoviç yönetimine karşı... İstanbul 2000 offcom çift feyli ve harfle yazıyoruz... ...bu site aktiftir... ...Çırağan Sarayı'ndaki protesto filmim yer almaktadır... Ee, duyarlı olan kente sahip çıkan kente sanat üreten insanların bu durum karşısında sessiz kalmaması lazım bizim de bu şeyde söz söylemeye hakkımız var ajansın e, ajansın artık kendini çekik düzen vermesini mümkün değil başka birlerinin artık devreye girmesi hatta 2010'un yürütmesini durdurulması için dava açma noktasındayım e, dolayısıyla bizim için 2010 ajansı bitti projede bir çıkmaza girdi şu noktada gönüllerle yürüyor ama e, söyleyebileceğim bu şu an için. Işte. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, Sanat ve Sanatçılar başlıklı programımızı dinlediniz. Konuğumuz Nuri Kaya idi. Kendisine teşekkür ediyorum. Nuricim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi bir anonsumuz var. Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan bir anonsumuz var program için. Buna da duyarlılık gösterirseniz elbette ki mutlu oluruz. Hoşçakalın. Kör Fotoğrafçılar Projesi. Fransız Kültür Merkezi İşbirliği ile düzenlediği toplantıyla Briel yazı sistemini bulan Louis Briel'i doğumunun 200. yılında selamlıyor. 30 Ekim 2009 Cuma günü saat 19-20-30 saatleri arasında İstanbul Fransız Kültür Merkezi Salonu'nda yapılacak toplantı Kör Fotoğrafçılar Projesi Yönetmeni Nuri Kayan'ın konuşmasıyla açılacak. Açılış konuşmasının ardından Louis ile ithafen hazırlanan video film gösterilecek. Okul öncesi görme engelli çocuklardan, üniversite eğitimindeki görme engelli gençlere kadar, milli eğitim sistemimizde Briel'in yerini işleyecek bu film gösteriminden sonra, toplantının konuşmacıları ve konuşma başlıkları sırasıyla şöyle. İnci Aral Görebilmek Oruç Aruoba Körlük İbrahim Yıldırım Türk ve Dünya Edebiyatı'nda Körlük Hale Bacakoğlu Türk Milli Eğitim Sisteminde Görme Engelliler ve Briel Toplantının son bölümünde salonda görüş belirtmek isteyecek dinleyicilere söz verilecektir. Louis Brielle'in doğumunun 200. yılı nedeniyle düzenlediğimiz bu toplantıyla, Brielle'in gerek eğitim sistemimiz içinde, gerekse toplumsal yaşam içinde daha çok kullanımını amaçlıyor ve katılımınızı bekliyoruz. Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz